Arkadaşlarımı eve yemeğe davet ettim. İçlerinden Hristiyan olan biri bana hediye olarak bir şişe alkolsüz şarap getirmiş. Kendisi koyu Hristiyan olduğu için alkolsüz içiyormuş. Onun anlayışına göre biz Müslümanlar da alkolsüz olduğu için içebiliriz düşüncesindeymiş. Soru biraz daha uzunca. Evimde alkollü veya alkolsüz içki bulunmasını hoş karşılayabilir miyiz? Veyahut da alkolsüz dahi olsa... ...bu şaraptan içebilir miyim? Ağuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Ukrayn-ı Kerim'de... ...şarap geçiyor. İnnemel hamru vel meysuru vel ansab diye. Hamr, üzümden yapılan sarhoş verici bir içkidir. Diğer içkiler... ...yani mesela Türkiye'deki rakı, cin, vodka ve benzeri... ...diğer içkiler... ...farklı şeylerden yapılıyor... Hepsi sarhoşluk verici olduğu için şarap hükmündedir. Bu konuda Peygamberimizin koyulu bir ölçü var. Sarhoşluk veren her şey hamurdur, Hamırdır. Her hamur da haramdır. Yani bir evet. şey sarhoşluk veriyorsa, yani şarap hükmündedir. Şarap da hamur hamur diyor. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Yani siz az azıcık içtiğinizde sarhoşluk vermiyorsa ama onu biraz çok içtiğinizde sarhoşluk veriyorsa o az olan da haramdır. Hı hı. Şimdi <gülüyor> ilkemiz bu. Şimdi alkolsüz şarap dediği şey veya alkolsüz içki dediği şey gerçekten alkol yoksa yani şarapta bulunan ve insana sarhoş eden şey yoksa yani onun adının şarap diye isimlendirilmesi onu haram kılmaz. Yani içinde evet. Şimdi e şaraptaki sarhoşluk veren madde etil alkolüdür. Yani insana sarhoş veren Hı, şey budur. Yani içerisinde etil alkol yoksa, içtiğiniz zaman sizi sarhoş etmiyorsa, yani ona isim verilmesi, yani derim ki şarap diye isim verilmesi, onun haram olmasını gerektirmez. Buradaki ölçümüz ismi değil, içeriğinde sarhoşluk veren madde olan etil alkolün sarhoşluk verecek düzeyde bunu bulunmaması ile ilgili. Evet. Onun haricinde yani evet. evinle bulundurmasına ya içmesinde bir problem işte, yok mu o zaman? O zaman yok tabii. Coca-Cola mesela gazlı içeceklerde de mesela binde 2, binde 3, binde 4 oranında et alkol varmış. Evet. Ee, Bunun Dinişler Hüsef kararı var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bunları mesela e, siz derim ki gazlı içecekleri 3 e, şişe, 4 şişe, 5 şişe dahi iseniz sarhoş olmuyorsunuz. Dolayısıyla hani çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır hadis-i şerifindeki hüküme girmiyor. Şimdi burada sorulan soruda içerisinde sarhoşluk veren madde yok. Öyle anlıyorum ben. Yani alkolsüz dediğine göre. Öyle söylemiş. Yani evet. biz sorduğuna göre cevap veriyoruz. Yani alkol bulunmadığına göre ona şarap denmesi yani onun içilmesine veya haramlarına haram olduğunu söylememize gerek yok. Yani Aha. içilebilir. İnşallah.